Geçtiğimiz haftalarda programımızı takip edenler belli bir müfredat çerçevesinde ama en çok iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini meşk etmek gayesiyle Mehmet Fatih abimizle birlikte huzurlarınıza geliyoruz. İnşallah bu haftada yine muhabbet programımızda bu muhabbeti meşk edeceğiz. Eyvallah. Müsaadenizle geçen haftaki işlediğimiz... ...konuştuğumuz mevzuyu kısaca özetleyip metinden başlayayım mı abicim? Çok iyi olur. Hem bu arada ben Deniz'le sizi dinlerken hatırıma bir şey gelirse... ...kıymetli dinleyicilerimizle paylaşmış olurum. Eyvallah. Geçtiğimiz haftaki programda ilk İslam Devleti'nden... ...bu başlıkla başlayan mevzudan... ...ve Medine e, Devleti'nin anayasasından... ...ki bu anayasa oldukça da önemli bir anayasaydı... E, ...tarih kayıtlarına geçmiş ilk anayasa metninden... Ve hala hazırda hala günümüzde de kullanılan birçok anayasa metninin buradan alıntılandığından da bahsetmiştim. Yani eskimez tabirle buradan mülhemdir. Çünkü e, yani buradan ilham alınarak, buradan esinlenerek diyorlar ya efendim. Öyle olmuştu. Niçin? İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz medeniyeti insanlara anlattığı vakitte Bizans, İran, Acem, ...işte Afrika vesaire gibi... ...o zamanın süper güçleri sayılabilecek... ...devletlerde... ...toplumlarda... ...çok paspaye... ...çok rezil... ...hatta erzel denilebilecek şekilde... ...rezilin de aşağısı... Daha, ...daha rezili, daha aşağısı... ...olabilecek bir hal vardı... ...kadının hiçbir kıymeti yoktu... ...bırakın... ...savaş hukukunu, barış hukuku bile belli değildi... ...ve bunu... ...keyfek eder... Efendim yaptıkları kanunlarla iyice berbat etmişlerdi E tabi insanların yapmaya çalıştığı Kanunlar ne kadar Nereye kadar gider Tarihte bu Hani onu bir kenara bırakalım Çünkü belli anayasalar Belli efendim e, Devletin otoritesini teşkil eden Veya otoritesini gösteren kanunlar Vesaireler bu çerçeveler Zamanla değişikliğe uğrar O tamamdır fakat bu değişiklikler hep insanın, toplumların menfaatine olarak değişikliğe uğrar. Yani normal işlemesi gereken süreç böyledir. Bakarsınız şu yoldan geçmek efendim yasaktır dersiniz. Fakat sonra bakarsınız ki oradan gitmek daha güzel olur. Veya işte insanlar çoğalır. Kalabalık artar. Ne yaparsınız? Bir yol daha açılır. Dersiniz ki artık bundan kelli buradan geçilir dersiniz. Bunun gibi insanların işlerini kolaylaştırmak üzere, dini hükümlerde bile bazı değişiklikler, örfe yatkın bazı e, temayüller olmuştur ve olmalıdır. Şimdi, o zaman insanları, hani bu geçen haftanın konusu ama e, bugün de bazı şeyleri konuşmak için güzel bir e, ortamdır diye düşünüyorum. O zamanın insanları kendilerinden evvel insanların menfaatine konulacak ve insanların menfaatini koruyacak şekildeki kanunları insanların aleyhine olarak değiştirmekle kalmıyorlar. Kendilerine Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği dinleri bile kendilerine göre tahrif ediyorlardı. Dolayısıyla buradan bir kanunun, buradan bir insana hizmet edebilecek bir teşkilatın, bir anayasanın çıkması ihtimali dahi ortadan kalkmış oluyordu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, alemi dünyaya teşrif etmesi ve insanlığa, insanlara bu güzellikleri ve medeniyeti anlatmasıyla beraber istemeyenler, onu sevmeyenler bile onun anayasasını, onun devlet teşkilatını onun askeri dehasını, onun ticaretini ve insanların muamelesini taklit ederek, ondan ilham alarak bir şeyler yapmaya gayret etmişlerdir. Günümüzde Roma hukuku olarak adlandırılan hukuk, Romalılar tarafından alınan ve yapılan hukuk zannedilir. Halbuki günümüzde Roma hukuku olarak okutulan hukuk, Bizanslıların ve Romalıların, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin koyduğu kanunlara e, rağbet ederek biz nasıl bir şey buna benzer bir şey yaparız diyerek esasını ve aslını oradan almıştır. Bunda hukukçular söylüyor. Biz söylemiyoruz. Tetkik etmek isteyenler edebilir. Eğer biz yanlış biliyorsak hem bize hem de biz de o hukukçulara müracaat ederiz. İşin aslını öğreniriz. Fakat çok yüksek seviyede hukuk alimleri hukuk profesörleri bunun böyle olduğunu tespit etmişlerdir. Şimdi bunlar bu medeniyet çizgisi devam edecek. Fakat şunu söyleyelim size söz verecektik ama yine huylu huyundan vazgeçmiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz de kusurumuza bakmasınlar. Bazen böyle rahatsızlık falan zuhur ediyor. Belki programı bir anda kesebiliriz. Bir parçacık kısa olabilir program. Fakat şimdi bizleri dinlemeye gayret etsinler inşallah. Medeniyet olsun, kanunlar olsun. Bunların devam edebilmesi için bir şekilde muhakkak müeyyide lazımdır. Yani bir kanunu bozduğunuzda, bir kanuna rağbet etmediğiniz, rağbet kelimesini pek kullanmak istemiyorum ama madem öyle çıktı, yani itibar etmiyorsunuz veya dinlemiyorsunuz. Böyle bir durumda ben bunu dinlemiyorum denirdin, İyi dinlemezsen, dinleme denirse o kanunun bir yaptırımı olmaz. İnsanlar işlerine göre hukuku, kanunu Nizamı ne yaparlar? Kendi lehlerine veya başkalarının aleyhine kullanabilirler. İki cihan Serbest Efendimiz tam bir özgürlüğe kavuşulduğu ve adeta günümüz lisanıyla sivil bir anayasanın yapıldığı o günde halkın sahip çıktığı bir anayasa hükmünü tamamen yerleştirdikten sonra ne acayiptir ki ve ne kadar enteresandır ki Cenab-ı Hak adeta hem bu kanun içerisindeki müeydelerin uygulanması için hem de artık bu kanun ve nizam içerisinde dışarıdan gelen tasallutlara da mani olmak ve oldurtmak için selahiyetini, izni ilahisini yani Cenab-ı Hak kendi ruhsatını Hazreti Peygamber'e savaşmak, cihad etmek, müşrikler saldırdığında ona mukabele etmek üzere beyan etmiştir. Evvelden böyle değil miydi? Hayır. Evvelden iki cihan serverı Efendimiz'e yapılan her ne olursa olsun savaşmak izni yoktu. Münferit bazı vakalar var. Onlar o andaki müdahalelerdir. Fakat neticede umumi olarak bir savaş, bir cihat hali artık Medine'de bir kanun, nizam ve adaletin hakim olduğu birbiriyle muhabbet edenler, birbirleriyle adaletle aralarında işlerini görenler, birbirine güvenen insanlar, karşıdaki düşmanlarla savaşabilirler. Fakat henüz birbirine itimat edemeyen insanlar, kendi özünden kendi toprağından çıkıp hizmet etmeye çalışan insanları bile tahkir eden kişiler, ne kendilerini ne başkalarını, ne devletlerini korumaya muvaffak olamazlar. Asla da olamamışlardır. Tam tersine, nasıl Yezid veya işte Cenabı Hüseyin Efendimizi katledenler dini kurtarmak adına biz bunu yapıyoruz aman e, tehlikeye düşmesin bizim otoritemiz vesairemiz gibi bahanelerle koca koca bir Hazreti Hüseyin'i katletme cüretinde bulundular. Esas özlerine düşman oldular. İşte insanlar da dönem dönem böyle bir şeyleri kurtarıyorum, bir şeyleri kotarıyorum derken Esas kendilerine hizmet edecek insanları kurban etmekten çekinmemişlerdir İşte iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Tamamen adaleti birbirleri arasında ve muhabbeti birbirleri arasında teessüs ettiren Bu zatlar dışarıdan gelecek müdahalelere de muvaffak olabileceklerinden Cenab-ı Hak cihat izni de verecektir ve vermiştir diyorlar Şimdi biz o konuyu herhalde işleyeceğiz. Eyvallah. Siz lütfedin. Estağfurullah. İnşallah okuyun. Ben denizle iştirak etmeye çalışayım. Resul-i Ekrem Efendimiz, Mekke'de harp ve cihada izinli değildi. Allah'tan aldığı emirler gereği bütün mesaisini, iman esaslarını, kalp, ruh ve akıllarda tespite hasretmişti. Hasbunallah efendim. Evet. Neyse bu hafta o kadar çatmayacağız da biz yine söyleyeceğiz ama. Yani Resulullah Efendimiz ne yapıyormuş? Bütün mesaisini neye harcıyormuş? Efendim? İman esaslarını kalp ve ruh ve akıllarda tespite hasretmiştir. Allah Allah. Çok teşekkür ederiz. Yani bu ifadenin artık nasıl bir ifade olduğunu kıymetli dinleyen kardeşlerimizin irfanına terk ediyorum. Mesaisini, bütün mesaisini. Bir peygamber bir peygamber bütün mesaisini iman esaslarını anlatmaya hasrediyor. Bir peygamber sen kendinden bir şey söyleyecek olsan biz senin şah damarını koparırdık. Denilen peygamber bu. Sen kendinden bir şey söylesen biz senin şah damarını koparırdık. Resulullah Efendimiz'in nefes nefes, an, salise veya bir anı gayrimunkasem bölünemeyecek edilemeyecek derecede en kısa anının bile Allah'a itaat, iman esaslarını anlatmak bunun dışına çıkabilmesi mümkün müdür? Hadi kendisi çıkmaya çalıştı. Allah buna müsaade etmeyeceğini söylememiş midir? Evet. Fakat işte zayıf ümmetleri olarak belli zamanlarda belli işleri yapıp hani bazı memurlar sabahleyin belli bir mesai düşünürler. O mesai bittikten sonra bir daha mesaiye kalırlar, çalışırlar. Allah. İşte o mesai kendilerince yaptıkları işi göz önüne alarak ya peygamber de böyle yapıyordu diyebilirler. Bu çok safça, henüz daha bebek, bebeğin bebek mesabesinde birisinin anne babasını anlamasından bile uzak bir tabirdir. Fakat niye okuyoruz? Bunu okumadan geçsek olmaz mı? Tahsiye et, etsek biz hiç bunları konuşmadan olmaz mı? Olmaz, olmaz. Çünkü iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında yazılmış, çizilmiş o kadar çok şey var ki bunları beraberce sizlerle sohbet ede ede, konuşa konuşa anlamamız ve kadri kıymetini muhakkak bileceğiz ama kendi kudretimiz nispetinde de tasih etmemiz icap ediyor. Allah pasif battal Müslüman sevmez. Attal Müslüman sevmez. Aptal demedim, aptal, taat değil diyoruz ya, atalet. İnsan okurken de, ederken de, sohbet dinlerken de anlamaya idrak etmeye ve hemen onu bir şekilde sahasa tatbik etmeye çalışacak. Bunu yapamadığı sohbetleri, bunu idrak ettirmeyecek yazılan çizilenleri kulak ardı etmek de yine müminin vazifelerindendir. Mümin aptal değildir, mümin aptal değildir, mümin battal değildir. Mümin faaldir, akıllıdır, cevvaldir, ataktır. Hemen duyduğunu en güzel şekilde ayıklar, ferasetiyle yanlışını seçmeye çalışır. E şimdi sen ferasetini mi gösterdin de bunu seçtin? Hayır. Onu demek istemiyoruz. Bizim anlattığımız daha işin kabası. Söylenmiş olan sözleri birbiriyle mukayese ederek hatayı tasih ediyoruz. Kendi irfanımızla bulduğumuz şeyler değil bunlar. Bunu da arz etmiş olalım. Buyurun. Vaaz ve nasihatle, ikaz ve irşatla burada hizmetine devam ediyordu. İşte bunların hepsini bir cümleyle geçiyoruz. Yani vaaz irşat bu bizim hocaların, böyleki bazı kitapları yazan zatların işidir. Resulullah'tan bahsediyoruz. Vaaz ediyordu, irşat ediyordu, gününü değerlendiriyordu. Lafı, sözü hiç söylenmese daha iyidir. Yani bu artık hiç hoş değildir. Ama bize bu eserleri yine bırakan kardeşlerimize, Allah binlerce kere razı olsun... Fakat onları da bizlere de Allah ıslah eylesin. Evet. Her türlü mezalime karşı bu devrede sabır ve sükunetle harekete memur bulunuyorlardı. Mekke'de ilk zamanlarda nazil olan ayetler de bu husus açıkça görülür. Zaten İslam hukukuna göre insanlar arasında asıl olan sulh ve barış dairesinde münasebettir. Harp ve cihada ancak zaruret hasıl olduğu zamanlarda müracaat olunur.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 ...ve münafıklar hizbi kurmuştu. Gizli gizli nifak ve fesada başlamıştı. Hatta Resul-ü Ekrem Efendimizin tebligatına, ...vaaz ve nasihatlerine müdahale etme cüretini gösterecek kadar... ...zaman zaman ileri gidiyordu. Bu münafıklar zümresinin, ...Müslümanlar arasına fitne ve fesat sokmak için meydana getirdikleri hadiselerden... ...yeri geldikçe bahsedilecektir. Ayrıca Mekke müşrikleri... Medine münafıklarını ve Yahudilerini hatta Medine etrafındaki kabileleri devamlı suretle tahrike çalışıyorlardı. Ve Mekke'de söndüremedikleri nuru akıllarınca Medine'de söndürmek için harekete hazırlanıyorlardı. Yani yapı şöyle. İki Cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi münevvere de ki onun gelişiyle Medine ve onun gelişiyle münevvere olmuştur. Medine-i her türlü şekilde kardeşliği teessüs edip hatta bu kardeşliği hem kavimler arası hem de şahıslar arasında tamamıyla teessüs ettikten sonra mekanıyla, ibadet mekanıyla, her şeyiyle şekillendirip, kanunlarıyla da teçhiz ettikten sonra iş tamamen bitmiştir denemiyor, denilemiyor. Neden? Neden? Düşman her zaman düşmanlığını yapacaktır. Size düşman olan, size düşmanlığı ölçüsünde sizin yanınızdakilere, akrabanıza, işinize, eşinize, devletinize, devletteki hizmetinize, her şeyinize düşman olacaktır. Genellikle dışarıdan gelen tehditler insanların gözüne verilir ama esasında en büyük tehlike insanın içinden gelen tehlikedir. Cahil insanların ve birbirine muhabbet etmeyen insanların birbirine yaptığı zararı düşman dahi yapamaz. Hatta düşmanın saldırması, tehdit etmesi bazen birlik ve beraberlik içinde nedir? Daha iyidir derler. İşte iki cihan serveri, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Nübüvvetini ilan ettikten, peygamberliğini ilan ettikten sonra bir beşerin, bir insanın karşılaşabileceği en zor imtihanlar, en zor düşmanlar ve eşkıya ile muhatap olması ve imtihana maruz kalmasının yanında Medine-i Münevrede teşekkür eden devlet de bir devletin karşılaşabileceği dahili ve harici düşman olarak en şerir ve en şedid düşmanlarla tehdit altındaydı yani iki Cihan Server Efendimiz böyle bir karargah böyle bir ordugah böyle bir halk içerisinde bulunmasına rağmen bu halk bu bulunduğu belde dahidi ve harici düşmanlardan ayrı ve uzak değildi İşte bu tehditler bu şekilde devam etmekteydi biz şimdi buradan yine size dönelim son birkaç cümle galiba işaret ediyorlar Vaktimiz birinci bölüm nihayet erene kadar sizde dinlemiş olalım. Tensip buyurduğunuz yerde kesersiniz. Harici ve dahili bu kadar düşmana karşı sabır ve tahammül ile sulh dairesinde davranmanın imkanı kalmamıştı. Müslümanlardan çoğu işlere karşı çıkmak onlarla hesaplaşmak istiyorlardı. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri olan Sa'd bin Muaz Hazretleri bu arzusunu şöyle isar ediyordu. Allah'ım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 Bölümün sonunda abi Ensağın ileri gelenlerinden Sa'd bin Muaz hazretlerinin bir arzusunu hatta duasını dinleyicilerimize aktarmıştık. Evet, ne diyordu duvarda? Tekrar sikiyelim istiyorsanız. Allahım, bilirsin ki senin uğrunda şu Kureyş kavmiyle mücadele etmekten daha sevinli bir şey yoktur. O Kureyş ki Resulünün Peygamberliğini yalanladılar. Sonunda da memleketinden çıkmaya mecbur bıraktılar. Allah'ım öyle tahmin ediyorum ki bizimle onlar arasındaki harbe müsaade edeceksin. Peki böyle dua eden bir sahabi var. Resulullah Efendimiz'e yakın oluşuyla bilinen Mukarrabine Resulullah. Yani Allah Resulü'nün yakınlarından olan bir zat var. Bu zat böyle dua ettikten sonra ki zamanlarda ne oluyor?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 o müminler ki haksız yere ve ancak Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarılmışlardır. Şimdi ne kadar ibret amis yani ibret numa ne kadar ibretli bir hadise değil mi? Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nasıl vahiyden evvel cismi Muhammedi'si vahye hazırlanıyor ve sadrı Muhammedi'si nasıl o vahye uygun o cesedi paki nasıl en muvafık şekte getiriliyorsa aynı şekilde Allah Resulü'ne yakın olan insanlar onunla sadır sadıra göz göze diz dize oturan o nurlu sahabide ayet-i kelimelerin manasına veyahut o inen ayetlerin altında Nurlanmalarına müsait bir zemin Teşkil edecek bir kat dünyasına Sahip oluyorlar Bakın ayeti kerimedeki ifadelerle Sa'di ibn Muaz'ın ifadeleri Ne kadar birbirine mutabık ve Muvafık bu ne demek Şu demek Demek ki Hazreti Allah'a yakin olan Kullar Allah'ın izniyle O ayetlerine Hem ayat-ı ilmiyesine Hem ayat-ı kevniyesine Yakin ve onu idrak edebilecek bir hale sahip olurlar. Bazen onu idrak ederler de o idraklerini teyit için ayet gelir veya ayeti görür veya hadisi şeriflere tevafuk ederler. Ve çoğu zaman gerçek halis ve muhis kullar Cenab-ı Hakk'a sığındıklarında Cenab-ı Hakk'ın daha okumadan, kimseden duymadan bile rızasına muvafık amele muvaffak olurlar, muvaffak kılınırlar. Resulullah Efendimiz ne kadar büyük bir nur ki, onun ashabı bile, ayetler henüz nüzul etmeden evvel, o manaya uygun bir kalp haline, bir ruh haline sahipler. Resulullah'a bu kadar imtizac etmişler, Cenab-ı Hakk'ın rızasına bu kadar yakınlaşmışlar, hatta kazanmışlar. Evet, bu, bu, bu şekilde... Değerlendirilmeli. Cenab-ı Hak inşallah hem sadırlarımızı, hem okumaya gayret ettiğimiz satırlarımızı, hem de lehimize tutulan veya bizim hakkımıza tutulan meleklerin zapt ettiği satırları, hakkımızda mahza hayır eylesin. Inşallah. Evet buyurun. Ayet-i Kerime'nin ifadesinden anlaşıldığı gibi, burada cihat izni kayıtlıdır ve sadece, saldırıya maruz kaldıklarından ve zulme uğradıklarından dolayı verilmiştir. Yani Müslümanlar herhangi bir saldırıda bulunmayacaklar, şayet zulme maruz kalırlar ve üzerlerine yürüyen olursa kendilerini müdafaa için savaşacaklardır. Bu ayetle aynı zamanda İslam muharebelerinin saldırı değil müdafaa esasına dayandığı da ortaya çıkmaktadır. Hangi tarihçi olursa olsun, kim olursa. Ne düşünse düşünsün, şöyle bir İslam tarihine baktığında, eğer doğru kaynaktan aldıysa veya kaynakları doğruysa, öyle demek daha doğru, kaynakları doğruysa, bakacaktır ki hep müdafadadır İslam. Hep müdafadadır. Şu andaki hücum şekli değişmiştir. Şu anda, insan suretindeki bazı yaratıklar, İslam'ı terörist, İslam'ı devamlı saldırgan olarak göstermektedirler. Haddi zatında bu bir cephedir. Dikkat buyursun. Kıymetli dinleyenler, lütfen dikkat buyurunuz. Bir şey arz ediyorum. İslam'ı böyle göstermek, İslam'a açılmış bir cephedir. Bir savaştır. Biz ne yapacağız? İşte, billah, hiye ahsen. Onlarla en güzel şekilde mücadele et emri üzere bizler de müdafaaya geçip bu taarruza karşı hemen müdafaaya yapıp ne yapacağız? Canlı bombalar mı gönderecekler? Veya bulduğumuz yerde onu kesecek, asacak mıyız? Haşa, böyle bir şey müsaade yok ki İslam'da. Bunu yapan kişi İslam adını yapıyorum dese de İslam'la alakası yoktur. Kim ne derse desin, hangi fetvaya dayanırsa dayansın İslam'da İslam çerçevesi içerisinde böyle bir şey müsaade yoktur. Hele hele sivilleri, hele hele hiç günahı olmayan insanları içine alabilecek şekilde bir müdahale asla ve asla İslami olamaz. Fevri olabilir, bir cinnet hali olabilir, çaresizlik olabilir fakat İslami müdahale değildir. Peki böyle bir durumda şu anda bir cephe açılmış. Medyatik bir cephe açılmış. Bu cepheye karşılık nasıl cephe açılacak? En güzel şekilde onlarla mücadele edilecek. O da nedir? Bizim değil onların edepsiz, onların devamlı tasallüt eden harami ve eşkıya olduğunu gerçek bir kuvvetle, bir medya gücüyle insanlara duyurmak icap ediyor. Medya dördüncü kuvvet değildir fakire göre. Medya birinci kuvvettir. Çünkü kuvvet, burada maks maksadımız ilahi kudret dahilindeki şeyleri konuşmuyoruz. Yani ilahi kudreti konuşmuyoruz burada. İnsanların koydukları nizam ve intizama şöyle bak baktığınızda, bunun yaptırımını siz nerede öğrenirsiniz? Bir adam askere gidecek. Nereden öğrenecek askere gideceğini? Askere çağrıldığını, ona bir ilam gelecek, ona bir kağıt gelecek, birisi söyleyecek. O askere gitme işini yapacağını bile bir duyuruyla öğreniyorsun. Siyasi bir otorite vardır. Ama siyasi otorite ayrı bir şeydir. Siyasi otoritenin varlığını bildirmek ayrı bir şeydir. Sen böyle bir şey olduğunu nereden duyarsın ilk önce? Gazeteden duyarsın, televizyondan duyarsın, medyadan duyarsın. ulaklar dellallar bağırır oradan duyarsın. Onu tebliğ etmek birinci vazifedir. Tebliğ birinci vazifedir diyorlar ya işte bizim bazı kardeşlerimiz haklı olarak. Evet tebliğ bir, ulaştırmak birinci vazifedir. Kendini anlatamıyorsan daha hiçsin sen. Ne konuşuyorsun? Hiçbir şeysin. İşte bu açıdan bakıldığında medya birinci kuvvettir. Çünkü medya siyasetin varlığını yokluğunu, askerin ne yaptığını ne ettiğini, ticaretin şunun bunun ne olduğunu herkes o medyadan öğrenir. Yani o haber alma teşkilatından öğrenir. Peygamber nibi diyorsunuz nebe kökünden gelir. Haber veren zat demektir. Öncü manasına gelir ama haber veren zattır. Önden sana bunu haber veren zattır. Dolayısıyla nübüvvetin bile bir şekilde duyuru olduğunu düşünürsek, bunun birinci kuvvet ve kudret olduğunu inşallah Hz. Fahre Alem'i bilip de efendim ona çok salatü selam edip de onun muhabbetiyle yaşayan şu insanlar inşallah anlarlar. İnşallah anlarlar ve en güzel şekilde bu cephede mücadele edecek kuvvete kudrete ve donanıma sahip olurlar diye zikretmiş olalım. Evet e, neticede yine biraz konuyu dağıttık ama İki can serbeli sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Biz yine kaldığımız yerden hayatı saadetine devam edelim. Bu ayetler Müslümanlara saldıran düşmana karşı kendilerini koruma ve müdafaa etme meşru hakkını tanıyordu. Heh, tam burada dedik ki birazcık olsun düşünen birazcık olsun düşünmeyi bırak. Düşünmesine harcet yok. İnsaf ile sadece eldeki bilgilere bakarak değerlendirme yapanlar veya erdeki bilgileri şöyle alt alta üst üste şöyle düzenli biçimde sıralayanlar göreceklerdir ki İslam medeniyetinde İslam'ın medeniyet kısmında deformasyona uğramış kısmı değil tabi olunmamış hükümlerinin iptal olduğu devrelerde değil İslam'ın yaşandığı devirlerde ve medeniyetlerde hep İslam olan toplumlar kendilerini müdafaa için savaşmışlar. Bunu bilmeyenler bilsin, bilenler de gerçekten bildiği şekilde söylesin, gerçeği saklamasın. Çünkü her şey ortadadır. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, hani kıymeti dinleyenlerimiz, üç tane harbini bilirler. Hadi dört olsun, beş olsun. Birçok irili ufaklı cihat, harp zuhur etmiştir. Hepsi ama hepsi, bir şekilde karşıdakilerin tasallutu, bir şekilde tehdidinin müdafaası, mukabelesi şeklinde tezahür etmiştir. Buyurun. Müslümanların siyasi durumu ve maddi gücü düzeldiği ve ilk şartların kaybolduğu nispette nazil olacak ayetlerle bilahere cihat Müslümanlar üzerine farz kılınacaktır. Evet, cihat Müslümanlar üzerine farzdır. Sınırlarını hududunu bekliyorsun, sınırını hududunu aşmayacak şekilde, karşı tarafa geçmeyecek şekilde devletinin, milletinin sınırlarını neyse koruyabiliyorsun. Savaş hali yok. O zaman farzı kifayedir. Yani sizden, bizden, içimizden biri gidip de o sınırda bekçilik yaptığında diğerlerinin üzerinden veya askeri noktalarda vazife yaptığında diğerlerinin üzerinden bu farz ne olmuş olur? Sakıt olmuş olur. Hani cenaze namazı gibi. Bir mümin bir beldede ölse, o beldede, o devlette ne kadar insan varsa onlar üzerine onun cenaze namazını kılmak farzdır. Ama bir kişi kılarsa diğerlerinin üzerinden bu farz düşer. Savaş olmadığı zamanlarda da bu şekilde askerlik dini açıdan farzı kifayedir. Fakat ordu bir şekilde savaşırken Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hakk'u minnete merhamet eylesin. Çünkü yavurun tasallutu hiçbir zaman başkasının şeyine benzemez. Hele hele imansızların tasallutu, caniliği hiçbir şeyle mukayese edilmez. Ve sulh Cenab-ı Hak sulh içinde yaşamayı nasip eylesin. Amin. Evet korkmuyoruz cihad etmekten. Korkmuyoruz düşmana karşı vatanımızı korumaktan. Hiçbir zamanda korkmayız. Elhamdülillah. Allah Teala bize mahsus çok özel bir kan nasip etmiştir. Biz bir kişi bile kalsak karşımızda bütün düşman ordusu olsa yine dönüp kaçmayı Allahsızlık bilen bir milletiz biz. Bizim her birimiz bir Mehmetçiktir. Asla da düşmandan korkmayız. Onlar da bilirler bunu ya. Düşmanlar da bilir yani. Neyse. Böyle bir durumda Allah muhafaza eylesin. Diyelim ki bizde değil de başka bir yerde, başka bir belde de olsun. Onlarda da olmasın. Düşman sınırı geçti, tecavüz ediyor. Bir şekilde sınırı aştı. O zaman eli silah tutan herkesin savaşması, cihad etmesi farz-ı ayındır. Başkaları cihad ediyor, başkaları çarpışıyor diye sen gelip yatamazsın. Hemen çevrende tedbirini alıp gerekirse cepheye intikal edip Düşmanla savaşmak üzere müracaatını yapacaksın. Bu farzı ayındır. İslam'ın cihat hükümleri kısaca böyledir. İnşallah. Yeri geldiği için söylüyorum. Eyvallah. Teferruatlı bir şekilde de kitaplardan vesaireden bunu öğrenebilirler arkadaşlar. Evet buyurun. Mekkeli müşrikler her şeye rağmen peygamberimizin ve Müslümanların peşini bırakmış değillerdi.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 Peygamber Efendimiz her şeyden önce iktisadi harp usulünü tatbik etmek istiyordu. Bu maksatla da Kureyş'in Suriye'ye giden ticaret yolunu kontrol altında tutmayı uygun buldu. Düşündükleri bir diğer tedbir de civarda yaşayan kabilelerle sulh anlaşmaları yapmaktı. Böylece onları Mekkeli müşriklerin sinse emellerine alet olmaktan kurtarmış ve Kureyş'i tek başına bırakmış olurdu. Bu maksat ve gayelerle henüz Hicret'in ilk yılında etrafa seriyeler göndermeye başladı. Bu seriyeler herhangi bir yere hücum etmek ve kan akıtmak maksadıyla yola çıkarılmıyordu. Yani süvari birliği, seriye hareket halinde bir yerden bir yere intikali kolay olan süvari birliği demek. Keşif amaçlı, elçilik amaçlı, İslam'ı anlatmak tebliğ amaçlı fakat silahlılar yani seriye denilmesinin sebebi o. Diğer gruplardan farkı bu seriyelerin. Suvari bu birlik, bu Suvari birliği aynı zamanda silahlı. Yani herhangi bir tecavüz, herhangi bir tasarruf olduğunda mukabele edecek bir şekilde teçhizatları var. Bu nevi e, İslam ordusunun ilk e, teşekküründe ki bu adet olmayan bir şekildir. Yani düzenli bir şekilde bir seriye teşkilatını kurmak açısından düşünüldüğünde Resulullah Efendimiz bu bakımdan da bir bir ilk e, sayılabilecek eee bulunmuşlardır. Bir hüküm koymuşlardır askeri teşkilat olarak. Evet. İlk seri yaylar biri istisna edilirse bir damla kan dökmemişler ve hiçbir kabileyi yağmalamamışlardır. Hani ellerinde imkan var çünkü böyle bir dolaşacak askeri birlik işte Osmanlı bunu akıncılar falan olarak yapıyor Osmanlılar. Gayet seri gayet hareketli fakat girdikleri yerde hemen bir şey gördüklerinde istedikleri malı alırlar silahları var. Efendim savaşabilecek bir grup neticede fakat ufacık bir şeylerini dahi almamışlardır. Tarih böyle bir tasallutu. Böyle bir tecavüzü asla tespit etmemiştir Müdahale olunduğunda müdahale etmişler Fakat onun haricinde Hani bize biraz yiyecek bir şey verir misiniz diye Seriye'nin komutanları veya elçileri Bir kavme gidip soru sorduklarında Bazen hayır size hiçbir şey vermeyiz gidin buradan Denildiğinde silahla mukabele edebilecek kuvvete ve kudrete sahip Olmalarına rağmen ne yapmışlardır? hiç kan dökmemişler ve hiç tehditte bulunmamışlardır. Evet. Yola çıkarılan bu seriyelerin belli başlı vasfı Kureyşli müşrikleri iktisadi baskı altında tutmak onlara bu yolda bir nevi ihtardı. Eğer siz şiddet siyasetinize devam ederseniz biz de yapacağımızı biliriz. Can damarınız demek olan ticaret yolunuz elimizdedir. Aklınızı başınıza alın demekti.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 Medine'den yola çıkan Hazreti Hamza, İs nahiyelerinden biri olan Seyfül Bahre'de içinde Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyş kervanı ile karşılaştı. Taraflar çarpışmaya hazırlanırken iki tarafında dostu ve müttefiki bulunan Cühenilerin reisi Mecdi bin Amr aralarına girip çarpışmalarına mani oldu. Kureyş kervanı ile Mekke'ye doğru yol alırken, Hazreti Hamza da beraberindeki Müslümanlarla Medine'ye geri döndü. Evet bu şekilde devam ediyor. Yani seriyelerin durumu her an savaşa hazır vaziyetteler. Kureyşi, daha doğrusu muhacir cemaatinden oluşmakta. Ve bunlar hem bu gruplar Medine'nin etrafını kollamakta, hem Medine'nin civarındaki kavimlerle irtibatta ve onlara sık sık uğrayarak bir şekilde kendini göstererek hem onlara hem de oradan geçen kervanlara da biz buradayız diyerek efendim onları temkine ve dikkatli olmaya yani tecavüz hususunda asla böyle bir şeye yeltenmemeye davet eden daha doğrusu yeltenmeden mani olan bir tavır içerisindedir. Bir önceki bölümde de abi seriyeler mevzundaydık ve evet. seriyelerle birlikte bu bulan hadiseler var. Kısa kısa da devam eden şimdiki müfredatta önümüzde. İstiyorsanız onları biz kısa kısa dediğiniz seriyeler yani süvari birlikleri oluşturmuştu ya. Eyvallah. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. O, o sebepten hani böyle güllük gülistanlık değil dışarısı. E, tehdit var. Daimi olarak. İşte bu tehditler nasıl zuhur ediyor veya bize ne gibi fikir verir? İşte bu şeylerden kısacık anlatılan bölümlerde bir fikir sahibi olabiliriz belki. Buyurun. Hicretin birinci senesinin son ayı. Resul-i Ekrem Efendimiz ilk defa muhacirlerden 60 kişilik bir kuvvetle yerine saat bin Übade'yi vekil bırakarak Medine'den yola çıktı. Evet. Şimdi iki cihan selver, Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Süvari Birliği'nin başında, 60 kişilik bir muhacir ordusu, iki cihan selver Efendimiz, onlarla beraber Medine'den çıkıyor, yanına yerine kimi medine münevvere de vekil bırakıyor, saat bin ibade, evet. Buyurun, Efendimiz'in bu gazaya çıkış maksadı. Etrafa saldırıp halkı rahatsız eden Kureyş müşrikleriyle karşılaşıp onlara gözdağı vermek, aynı zamanda Demre bin Bekir oğulları ile anlaşma yapmak isteğiydi. Resul-i Ekrem'in beyaz sancağını Hazreti Hamza Efendimiz taşıyordu. Peygamber Efendimiz bu gazada müşriklerle karşılaşmadı. Ancak yola çıkışının ikinci maksadı olan Demre bin Bekir oğulları ile anlaşmayı gerçekleştirdi. Ben-i Demre reisiyle yapılan yazılı anlaşmaya göre a. Ne Peygamber Efendimiz onlarla ne de onlar Peygamberimizle herhangi bir çarpışmaya girmeyeceklerdi. b. Birisi diğerinin düşmanına gizlice de olsa yardım etmeyecekti. c. İslam'a karşı çıkmadıkları mühletçe Resulullah'tan yardım görecekler, Peygamberimiz de onları düşmanına karşı yardıma davet ettiğinde icabet edeceklerdi.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 Düşmana karşı muvakkaten de olsa bazı anlaşmalara girmiştir. Yani muvakkat demek malum bir vakit çerçevesinde geçici olarak diye şimdi tarif ettiğimiz muvakkaten bir anlaşma. Yani süresi kısa olan veya kısa süreli veya süreli olan anlaşmalara muvakkat vakte tabi süreli geçici veyahut durum diyoruz. Evet. Gülsüm bin Hidim. Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Oldukça yaşlanmıştı. Mescid-i Nebevi yapıldığı sırada Kuba'da vefat etti. Hazreti Gülsüm bin Hidim, hicretten önce Müslüman olmuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz'i hicret esnasında Kuba'da evinde misafir etme şerefine ermişti. Evet hatırlayacaktır kıymetli dinleyenlerimiz. Gülsüm bin Hidim evinde misafir etmişti İki Can Selveri Efendimiz'i programımızı muhabbet bağını dinleyenler veya yerine bir yakın zamanda okuyanlar hemen hatırlayacaklardır. Evet. Peygamberimiz 14 gün kadar evinde kalmıştı. Esat bin Zürare Hazretleri, Akabe Beyatı'nda resul Ekrem Efendimizle görüşen 6 zattan biriydi. Esat bin Zürare o muhteşem zat, o muazzam sahabi, Ya Resulallah senin kanın bizim kanımızdır, senin canım bizim canımızdır. Tabii ki muvaffakiyet Allah'tandır ama biz seni her halükarda kendimizden, canımızdan daha fazla korumaya yeminliyiz ve azimliyiz diyen o muhteşem zat. Ve her fırsatta bunu en güzel şekilde gösteren zat-ı Ya Rabbi bu zatlarla beraber olmak istiyoruz inşallah. Onlarla beraber olmayı sen bizlere ihsan eyle. Amin. Fakat burada Esat bin Zürare Hazretlerinin Alemi Cemal'e intikalinden evvel Gülsün bin Hind hakkında bir şey söylemek isterim ki Kuba Mescidi'nin civarına defnedilmiştir. Bazı kişiler maalesef Kuba Mescidi'ne gittiklerinde oradaki bir araziyi hemen mescidin yan tarafındaki bir mevkiyi boşluk zannediyorlar. Hatta kabir olduğunu falan bir kişi söyleyince oradaki görevlilerden öyle duymuş bazı zavallılar. İslam'dan evvelki kabirler bunlar diye de böyle bir uydurmuşlar. Sanki İslam'dan evvel yani iki Cihan Efendimiz oraya gelmeden evvel orada kabir varmış gibi. Hayır yok böyle bir şey. İki Cihan Efendimiz orayı şereflendirdikten sonra Kuba Mescidi'nin yanı bir kabristan olmuş o kabristana gittiklerinde Medine'ye giden kardeşlerimiz istirham ediyoruz, hatırlatıyoruz. Şimdi insanlar o da dua yapıyor diye duvarları da yükseltmişler. Hani dua duvara aşıp da aşağıdaki sahabilere gitmesin diye kendince hizmet ediyorlar Zahar. Putperestlikmiş o tarafa doğru dua etmek. Kabristana başına geçir, geçince kabristanın olduğu tarafa doğru yönelerek dua etmek harammış ve şirkmiş diyorlar. Ahmak insanların sözüdür bu. Bilerek yapıyorsa hain ve alçak insanların sözüdür bu. Neden? Kıble ki ilerideki bahsi gelecektir. Namaz için yönelmemiz gereken yerdir. Dua etmemiz için yöneldiğimiz yer kıble değildir. Zira duanın kıblesi daha doğrusu duanın yönü ciheti semadır. Semavata doğru avcumuzu açarız. Cenab-ı Hak orada değildir. Yani oradadır diye söyleyemeyiz. Yukarıda Allah vardır diyen bazı e, saf diller var ya. Haşa. Fakat Cenab-ı Hak yukarıdan birçok güzelliği ihsan etmiş. Ve yukarısı semavat ihsan ve ikram mahalledir. Ve öyle olmuştur. Bu sebepten dolayı. Dua ettiğimizde yüzümüzü kıbleye dönmek değildir maksat. Çünkü duada cihet avuçların açıldığı semadır. Semavattır. Ben yüzümü kabre doğru çevirmiş olabilirim. Fakat avuçlarımı Allah Resulü'nün yaptığı şekliyle semavata açmışımdır. Ve Resulullah da kabir başında kabre doğru yönelerek dua etmiştir. Niye aldatıyorsunuz insanları? Niye yanlış yönlendiriyorsunuz? Sünneti i Seniye bunları bilmiyor mu? Hazreti Fatıma Validemiz nasıl dua ediyordu kabir başında? Kabrin başına çökerek, yakalarını ıslatacak şekilde gözyaşları dökerek, Hamza Efendimiz'e ağlayan Hazreti Fatıma değil miydi? Niye men ediyorlar insanları Allah Resulü'nün ashabına muhabbet etmeye, müştak olmalarına niye mani oluyorlar? Mani olanları Cenab-ı Hakk'a havale ediyoruz, Onların Yahudilerle, Hristiyanlarla beraber haş olmasını da haddim olmayarak Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Çünkü her yönden tazilik altında olan müminler, bir de hani Üstad Necip Fazıl'ın söylediği gibi öz vatanında parya diyor ya, yani bir de kendi vatanında adeta kendi maneviyatında olması gereken insanların kendisine düşman olmasını hakikaten Kaldıramıyor, buna tahammül edemiyor Neyse